Arkadaşlar e, Hepinize Bu Cumartesi akşamında e, Hayırlı bir akşam diliyorum e, Müşterimiz Az üç, üç kişiyiz Şeyma e, Duru Soy Nafiye Çelik bir de üçüncü arkadaşımız Ayşe Ara ee, Ne yaptık biliyor musunuz size bir şey söyleyeyim Diğerlerine söylemeyin ama siz de onları duymasınlar Sizinle ilgili değil de e, Böyle az giriyorsunuz ya e, Biliyorsunuz e, İsvizem yani e, İlitam'daki Avuzerif'teki arkadaşlar Devama yüzde beş vermişlerdi. Ee, ders notu da 15'ti. Vize notu. Biz onu değiştirdik, haberiniz <gülüyor> olsun. Ee, tabii siz etkilenmeyeceksiniz, son sınıftasınız, bitiriyorsunuz ama Sizden sonraki arkadaşlarımız etkilenecekler. Ne yaptık? Burada şunu biraz indireyim aşağıya. Ne yaptık e, arkadaşlar? Eee... Vizenin etkisini 5'e indirdik. Canlı derste de 5, toplam 10. Öyle yaptık artık. Bundan sonra e, vizenin etkisi %5, devam %5, toplam %10. Final, evet aynen Ayşe'nin yazdığı gibi final %90 olacak arkadaşlar. Böyle bir karar aldık dediğim gibi sizden sonra yani 2015 15 16 eğitim öğretim döneminde uygulanmak üzere bu kararımızı hem üniversitemizi rektörlüğüne gönderdik hem de AÖF'de kanuna gönderdik. Ben ilk günden beri diyorum vize de yüzde olsun diyorum. Fakat maalesef AÖF'teki arkadaşlar diyorlar mümkün değil, işte zordur falan diyorlar. Ee, dolayısıyla e, olmuyor. Yoksa bana kalsa aynen ben o kanaatteyim. Ee, yani bilmiyorum Ayşe haberim yok. Fakat bana sorarsanız bu yüz yüze e, şey vizelerinde yüz yüze olması çok da iyi olur. Ee, yani olabilir Ayşe doğru yapabilirler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu işler oldukça böyle şeyler oldukça örgünün isyanı artıyor haberin olsun. Yani örgün öğrenciler isyan ediyorlar. Gerçekten isyan ediyorlar. biz biraz hani yatıştırmaya çalışıyoruz. Ötekiler daha da fazla araya açmaya çalışıyorlar yani. Yeni giren arkadaşlar Ayşe abanın yazdığı yüzdelik Önümüzdeki sene geçerli, evet. Önümüzdeki sene geçerli olacak bu arkadaşlar. Bu sene değil yani. Bu sene ne üçlere ne sizlere yani uygulanmayacak ama seneye e, dörde geçecek olan arkadaşlar da uygulanacak. Yeni kayıt yapacaklar da uygulanacak. Yani ben Ankara eğer öyle bir şey yaparsa Ankara finali de e, e, online yaparsa ve e, yani çok ciddi bir e, soru tekniği e, olmadan böyle bir şey de yaparlarsa e, bence yani o zaman dediğim gibi örgünler daha fazla e, <gülüyor> yani kameralı sistem olan hiçbir ölçül faydası olmaz. İşte şey ama Şimdi biz yani mümkün olduğunca hani sizin durumunuzu da onlarkine yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bana sorunlara ben diyorum. Bakın Kur'an sınavımız var. Hatta ben geçen sizin başarı ortalamalarınızı aldım. İşte bazı derslerde başarınız %95 mesela. Kelan onlardan biri. Biz o hocalarımıza bunu hatırlatıyoruz. Yani yani %95 başarı dikkat çekiyor ama mesela bazı derslerde hadisten de başarı %51 ee, ve örgüne diyoruz ki bir şey sö söylememeniz lazım. Bakın arkadaşların başarısı %51 demek ki e, yani burada e, bazı derslerde özellikle iş gayet ciddi olarak götürülüyor. Tefsirden de başarı %74 ki bence normal bir şeydir yani. Ya ama şimdi şey olursa arkadaşlar gerçekten online olursa e, Yani Bilmiyorum e, Böyle bir şey yapmamalar lazım Ben şahsen Burada öyle bir şeyin yapılmasına e, Razı olma Zaten bir kere yaptılar ben hemen tepkimi koydum Dedim böyle olursa ben Bu işte yokum bu görevi yapmam e, Sonradan Bizim en azından ili tamı geri çektiler şu an biz kendimiz Sınavımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz finalleri. Ee, yani bazı hassas dengeler var. Onları korumak lazım. Yani bu baştakilerin bunlara dikkat etmesi lazım. Ne olur biliyor musunuz? Aksi takdirde ili tam kapatılır. Ee, işte herkes bundan mağdur olur. Yani şu an bu imkanına yaralanan arkadaşlar e, mağdur olurlar. Yani bu hani bu şey vardı ya e, işte din yata, yani pirinç almaya giderken evdeki bulguluğu da kaybedebiliriz yani. Onu e, tabii ki Ayşe iyi oldu. Bak düşünebiliyor musunuz? Kur'an sınavımız bile yazlıydı. Ne kadar büyük bir hataydı. Ne kadar büyük bir eksiklikti. Hafta içi gelirseniz bizim Kur'an hocalarının odalarının olduğu bir koridora bakın. Nasıl öğrenci kaynıyor? Herkesin elinde... Kur'an ezberliyorlar. Böyle bir, büyük bir stres, büyük bir sıkıntı var. E şimdi bu öğrenci bunu yaşarken sen yazılıda gir işte en basit sorular. Bir de zaten 3-4 yıldır hiç değiştirmiyorlardı sorular hocalarımız. Aynı sorular. Ondan sonra yüzle geç. Yani hakikaten haksızlık olmamalı. Yani ne siz yapmalısınız ne başka size yapmalı. Kur'an dersinin sınavının Bugün de ben aynı şeyi için de söylüyorum. Ben her toplantıda söylüyorum. Kur'an sınavının vizesi de e, online olmamalı, e, test olmamalı. Kesinlikle bunun başka bir yolun olması lazım ve inşallah onu da yapacağım. Yani ben bu göreve devam edersem, İLİTAM'ın koordinatörlüğünü yürütürsem bunu da yapacağım. Ama e, tabii her şey bir anda olmuyor. Yani yavaş yavaş inşallah yapmaya çalışacağız yani e, böyle olunca hani bu sefer tepki azalır. Yani ilitam olan tepki azalır. Şimdi çok ciddi bir tepki var. Bazı hocalarımız resmen fakültede kampanya başlattılar biliyor musunuz? İsim vermeyeceğim ama kampanya başlattılar ilitam aleyhine. Yani, i̇litam kapatılsın, ilitam fakültelerin işte ne bileyim seviyesini düşürüyor. fakülte için kötü bir örnek teşhucu budur diye resmen şu an fakülte Fakültemizde bazı hocalarımız kampanya başlattılar. Haberiniz olsun. Biz tutmaya çalışıyoruz onları. Ee, e, dolayısıyla şimdi bir de böyle işte finalde online olsun, yok şu olsun, yok bu olsun vallahi bilmiyorum. Ee, siz talep etmeyin. Yani bence söyleyen arkadaşlarınıza o talep edenler de yani şey Ankara ile hayatta yer varsa e, yani dikkat edinler Hocam yani bizim seviyelerimiz çok mu düşük ki? Hayır. Ee, e, kesinlikle bunun yani bunun sizin şehir sevginizle bir alakası yok Ayşe. Başka arkadaşlardan da okuyorum bu arada. Ee, yani o değil işte diyorlar ki bir, bir haksızlık var yani işte örgün öğrencileri bu kadar zahmet çekiyor, bu kadar emek veriyor. Bir de hakikaten ben de üzüldüğü bir nokta var yani bazı hocalarımız sorularını değiştirmiyorlar ya o kadar. Rica ediyorum, ısrar ediyorum, her seferinde arıyorum. Aman hocalar, lütfen soruları değiştirin. Allah aşkına şu aralar çoğu değiştiriyor ama inanın, Üzülerek söyleyeyim hala yani değiştirmeyen veya az değiştiren hocalarımız var. Yani böyle olunca tabii hoş olmuyor. İli tan şeyden örgünde biz yani gerçekten sorularımız çok seviyeli. Neyse, biraz fazla uzattık bu konuyu da. Ee, hocam de, ne o DHBT'de bizim puanlar o ne DHP'de e, daha iyi örgünlerden tanıdıklarım arasında öyle yani şey yapmıyor Diyanet Yeterlilik ha, tamam doğru şey yapmayalım yani bire, bireyselleştirmek yerine genel olarak böyle bir e, durum söz konusu neyse boş verelim bunu yani ben şunu demek istiyorum arkadaşlar e, böyle hani daha da işte kolay olsun işte online olsun şu olsun bu olsun diye yani taleplerde bulunmayın. Sonra dediğim gibi gerçekten evdeki bulgurdan da olabilirsiniz. Yani siz tabii ki son neticede siz bu hakkı elde ettiniz, mezun olacaksınız ama arkanızdan gelenler için onu söylüyorum. Bunları da hesaba katmak lazım, olur mu? Evet, her ikisinde de iyiler var, normaller Nurten son derece doğru bir tespit yaptım. Ee, kesinlikle haklısın. Ee, i̇kisinde de var. Ee, peki, peki, tamam. Şimdi gelelim biz müfessirimize. Kim işliyoruz arkadaşlar? Kısaca El Kurtubi diye bildiğiniz Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet El Kurtubi. Arkadaşlar bu müfessirimizi işleyeceğiz. Zaten Kurtubi deyince herhalde hemen aklınıza e, Kurtuba gelmiştir. Yani İspanya'daki daha doğrusu Endülüs'teki o e, muazzam şehir Kurtuba var ya işte o mu muhtemelen hemen zihninizde canlanmıştır. Kurtubalı bir e, alimimizdir. E, müfessirimiz orada doğmuş. E, büyümüş. Uzun e, bakın haritaya bakınca zaten göreceksiniz değil mi? İspanya ve Kortoba müfessizimizin doğduğu ve e, önemli bir eğitim şehri olan Kortoba'yı görüyorsunuz burada. E, evet Kortoba'nın bugünkü halinin de işte birkaç resim koymuştum e, görelim diye. Bugün, bak görüyorsunuz bu eserler yani e, bu eserlerin çoğu İslami dönemden kalma eserler. Tabii çok da yıkılmış eserler var ama mesela bunları görüyorsunuz. Bakın Endülüs'te neler varmış görebiliyorsunuz değil mi? İçinizden İspanya'ya giden var mı? Var mı İspanya'ya giden içinizden arkadaşlar? İspanya turları yapıyorlar ya. Aslında fırsat bulsak da gitsek, gitsek iyi olur. Ee, arkadaşlar. Peki, şimdi e, bu ayet nedir diyeceksiniz. Kısaca ayet üzerinde durayım. Biliyorsunuz bu e, sözüne ettiğimiz dönemde İspanya'da Müslümanlar çok güçlüydüler. E, böyle muazzam eserler yapmışlardı. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Sonra birbirine düştüler. Ah şu fitne, ah şu fitne, ah şu fitne ne kadar büyük bir beladır. Kur'an-ı Kerim'den el fitnetu eşeddu minel katil ayet. Fitne hakikaten çok büyük bir sıkıntıdır. Arda işte Müslümanların arasında fitneyi düşürdüler. O e, murabıtlar vardı, muvahhidler falan vardı. Bunlar kendi aralarında birbirine düştüler. Karşılarında büyük bir Hristiyan düşman var. Onlarla savaşmayı bırakıp birbiriyle e, savaştılar. Ondan sonra da Hristiyanlar geldiler hepsini e, bir çırpıda yendiler maalesef. Aynen esran dediği gibi günümüzde olduğu gibi. Nasıl bir fitnedir bu? nasıl bir e, kışkırtmadır ki bu yani böyle mütedeyin insanlar Müslüman insanlar, güvendiğimiz insanlar bugün birbirine düşmüş vaziyetteler yani e, inanılmaz derecede bir, e, bir kamplaşma söz konusu bir düşmanlık söz konusu e, yani korkunç bir şey Allah'ım sen bir an evvel şu fitneyi bitir şu fitne ateşini söndür Allah'ın şu Müslümanların arasındaki, İşte bu ayetler onunla ilgili. E, esra aynen öyle. Bizim de hepimizin içi yanıyor vallahi billahi yani. Ama ne yapalım? وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَنِعًا la تَفَرَّقُوا Hayır. E, e, Betül e, Alimran suresinde geçiyor. E, ne diyor? Hepiniz sımsıkı bir şekilde Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Sakın ola ki gruplara ayrılmayasınız fırka fırka olmayasınız başka başka bir ayette de وَاطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا bakın bak ne diyor biliyor musunuz birbirinizle çekişmeyin birbirinizle uğraşmayın birbirinizle e, vuruşmayın وَتَفْشَلُوا sonra ne olur parçalanır dağılır zayıflarsınız وَتَذْهَبَرِّ حُكُمْ Gücünüz, kuvvetiniz kaybolur gider. Ondan sonra da düşman gelir. Sizi böyle tepenize biner. Allah korusun şu güzel ülkemizi fitnelerden, fesatlardan muhafaza etsin. Allah'ım ya Rabbi. Peki işte böyle maalesef işte görüyorsunuz Müslümanlar böyle düştüler birbirlerine. Savaştılar birbirleriyle. Ondan sonra da elin geldi. O, o güzelim İspanya'nın İspanya'yı ele geçirdi o güzelin Endülüs'ü ele geçirdi o muazzam medeniyeti maalesef yerle bir etti ee, müfessirimizin babası e, e, ta, ziraatla uğraşan bir kişiydi ee, işte böyle e, harmanla uğraşıyor, uğraşıyormuş Kurtubi testinin bir yerinde diyor ki sanırım şurada vermiş ol, bir yerde vermiş olmam lazım metne bakarsınız görürsünüz kendi kendisi hatim tefsirinde anlat, anlatıyor diyor ki ben diyor babamla o zaman küçük yaştayken diyor babamla birlikte harmandaydık harmanımızla dolaşıyorduk diyor bir anda Hristiyan düşmanlar üzerimize saldırılar tabi bölgeye ele geçirmişler saldırıyorlar ee, babamı öldürdüler bakın müfessirimizin babasını harman yerinde öldürüyorlar Hristiyanlar yani burada Hristiyanlar derken şey, ben şey yapmak istemiyorum yani böyle bir Hristiyan Müslüman düşmanlığı falan da yapmak istemiyoruz. Bize her türlü düşmanlığa karşıyız. Ama bize düşmanlık yapanlara biz de sadece cevap veririz. O kadar. Biz düşmanlıklara karşıyız. Ama yani bu düşman askerler. Öyle diyelim. Hristiyan düşman askerler. Ee, geliyorlar müfessirimizin babasını. Katlediyorlar müfessirimiz diyor ki ben de diyor kaçtım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Düz bir mekan sığınacak bir taş bir bir yer yok diyor. En sonunda diyor baktım ki beni yakalayacaklar diyor. Yüzü koyun kendimi yere attım ve başladım içinden Yasin Suresini okumaya diyor. Düşman askerleri diyor sağımdan solundan geçtiler ama beni yakalamadı, bulmadılar, görmediler. Nasıl olduysa diyor ve ben onlardan kurtuldum diyor. Müfessirimiz ondan sonra işte arkadaşlar Mısır'a göç ediyor ve aşağı yukarı 80 yıl yaşamış, uzun süre yaşamış müfessirimiz ömrünün yarısını yani diyelim ki ilk 40 yılını Endülüs'te geçiriyor. Son 40 yılını da Mısır'da geçiriyor. Çok önemli eserler vermiş bir alimimizdir. Evet bu kadarını söyleyelim. Şimdi gelelim peki tefsiri neydi? Tefsir arkadaşlar. Tabii önemli eserleri var. Lütfen bu e, slaytı arkadaşlar herkes e, elden geçirsin. E, tefsiri e, biraz sonra el-Camiu li ahkamu'l-Kur'an bunu e, cami Camiu li Ayşe el-Cami'nde. Sakın Camiu li ahkamu'l-Kur'an deme. Ayşe Ayşe Şimşek el-Cami. çok güzel. El-Camiu li ahkamu'l-Kur'an. Peki şunu söyleyelim hani böyle bir tekrar mahiyetinde olsun diye söylüyorum. Müfessirimize kadar neler yazılmış? Yani genel, genel olarak tefsir türünden işte her zaman söylüyoruz. Mukatibu Süleyman'ın tefsiri var. Taber'in tefsiri var. Maturudu'nun tefsiri var. Değil mi bunlar? Önemli tefsirlerdi. Ebu'l-Leyse Semerkand'in tefsiri var. Ondan sonra Begavi'nin tefsiri var. Zadul var, Mesir var. İbnül Cevzi'nin El-Muharrarul Veciz var. Bahsetmiştik, okumuştuk. Geçen galiba dündü. Et tefsirü kebiri okuduk. Dün mefatihul gaybi okuduk. Ve ondan sonra da müfessirimiz geliyor. Müfessirimiz de aynı dönemlerde, aynı yıllarda yaşamış bir tefsirde. Geçen sene okumuştuk. tefsirül beyzavi. Ve onun müfessiri Al El kadi el-beyzavi. Bunlar önemli tefsirlerdi. Peki bizim müfessirimizin tefsiri. Yani el-cami, ahkanı kur'an zaten adı üzerinde bir ahkam tefsiri değil mi arkadaşlar? Peki müfessirimize kadar ne tür ahkam tefsirleri yazılmış? Kısa da şöyle bir onları da gözden geçirelim hızlı bir şekilde. Günümüze kadar gelmiş en eski ahkam tefsiri olarak biz Mukatil bin Süleyman'ın e, tefsirini biliyoruz. Nedir adı? Tefsir-u kamsi mi'eti ayetin minel-kur'an. Bu eser e, ahkam tefsiri türünden yazılıp günümüze gelmiş en eski tefsirdir. Mukatil bin Süleyman'a aittir. Ondan sonra i̇mam Şafii'nin tabii tabi bu arkadaşlar bakın Türkçe'ye çevrildi. Beşir Eryar hoca Türkçe'ye çevrildi. Görebiliyorsunuz. İsterseniz okuyup inceleyip okuyup inceleme imkanınız var. Sonra dediğimiz gibi i̇mam Şafii'nin Şafi'nin e, ahkam Kuran'ı vardır. E, burada görüyorsunuz. O da Türkçe'ye çevrildi. Türkçesini buraya koymuşum görebilirsiniz. E, gene okuyup inceleme imkanınız var. Üçüncü olarak ee, şöyle bir şey sorayım mı arkadaşlar şimdi bir kere hemen şunu söyleyeyim ahkam Kur'an bu ki Hanefi mezhebine göre yazılmış ee, zaten İmam-ı Şafii'nin ki herhalde Şafii mezhebi değil mi? Tamam bu güzel de sorum şu Süleyman, Mukatid-i Süleyman'ın tefsiri hangi mezhebe göre yazılmıştı? Bir söyleyebilir misin acaba? Hanefi mi Şafii mi Maliki mi Hanbeli mi hangisi arkadaşlar? Evet, mukatilin tefsiri bu. E, tefsir-i Hamsimiyeti Ayat'ın acaba hangi mezhebe göre yazılmış olabilir? Şafii, Maliki, ha. Hanefi olabilir diyor Ayşe. Yani olabilir mi diyor. E, başka? Başka görüş olan var mı? Başka görüş olan arkadaşımız yok herhalde. Ee, Ayşe Şimşek e, çok önemli bir e, noktaya dikkat çektin. Hemen müfessirimizin vefat tarihini hatırladın ve onu yazdın. E, dolayısıyla bu çok önemli. E, tabii ki e, zaten İmam Şafii o gün, o tarihte doğmuş yani. 150'de İmam Şafii doğmuş değil mi? E, Ahmet İbn-i çok daha sonraları. Bak İmam Şafii'nin vefat tarihi 204. Ahmet ibn Hanbel'inki 242. O İmam Malik var. Onun da vefat tarihi 179. Yani o da e, şeyden sonradır, müfessirimizden sonradır. Dolayısıyla Mukatil bin Süleyman'ın tefsiri bu mezheplere de herhangi birine göre yazılmış değil. Daha o zamanlar mezhepler yoktu. Oluşmamıştı. Yani böyle sistematik bir mezhep e, düşüncesi anlayışı yoktu. O yüzden bu bir tuzak sorusu. Böyle bazen şeyde de sınıfta soruyorum diyorum ki söyleyin bakın Mukatid bin Süleyman mezhebi hangisidir? Böyle Hanefi Şafii diyenler falan var ama yok daha o zamanlar mezhep kurulmamış arkadaşlar. Peki o zaman tekrar söyleyelim Mukatid bin Süleyman'ınki bizim bildiğimiz dört mezheb ilgili değil çünkü daha o zaman bu dört mezhep yok. Ama İmam Şafii zaten kendisi Şafii mezhebi tabi, tabi dolayısıyla bu, bu tefsir Şafii mezhebini esas almıştır. Kendi mezhebi öyle bir yani fıkri mezhebi yok Ayşe. Sukadev-i Süleyman'ın. E, tahavi var. E, Vefat tarihi 321 ahkam Kur'an-ı Kerim'i var. Bu tefsir arkadaşlar aslında tahavi Mısırlı bir alimdir ve kendisi e, evet tabii Ayşe doğru söylüyorsun. E, tahavi e, Mısırlıdır ve aslında Şafi'idir. Fakat bu daha sonra Şafi mezhebini bırakıyor. Hanefi mezhebine geçiyor. Ve Hanefi mezhebine geçtikten sonra da bu tefsiri yazıyor. Tabii ki Hanefi mezhebini esas olarak yazıyor. Bu da Türkçe'ye çevirdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Türkçesini koydum buraya göresiniz diye. Türkçe'ye çevirdi. İsterseniz e, okuyabilirsiniz. Dördüncü bir tefsir ki bu en büyük şu ana kadar yazılmışlar arasında en büyük ahkamı Kur'an'dır. Cessasın Ahkam o Kur'an'ı. cassas nereydir arkadaşlar? Casasın bir adı da bakın burada okursanız göreceksiniz diyor ki bakın. Hüccetü'l-İslam el-imam Ebi Bekir Ahmet Ali bakın. El-Razi el, el Casas diyor değil mi? El-Razi diyor. Nereyliymiş? Nereyliymiş müfessimin arkadaşlar? Cessas. Dün ben size biraz anlatmıştım galiba. Nereyliymiş? Hangi şehirden olabilir, razı diyor bakın dikkat edin, harika şey Tanrı, İran'ın rey şehrinden, evet rey şehrinde doğanlara, orada yetişenlere biz ne diyorduk, razı diyorduk, bakın bu da öyle ee, Ve cassas kuyu bir Hanefi'dir arkadaşlar, ee, ister sana şöyle diyeyim, fanatik bir Hanefi'dir yani ee, Tefsirinde Şafi mezhebine çok sert eleştiriler yapmış, Hanefi mezhebini hep öne çıkarmış, haklı göstermiş ee, çok muazzam bir ahkam tefsiri. Çok kapsamlı, çok geniş, çok güçlü bir ahkam tefsiridir. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Belki Şeyman çevirir, belki Ayşe çevirir, belki Ayşe Ara, Ayşe Şimşek veya diğer arkadaşlarımızdan biri. Ee, yani Fakat e, bu tefsir henüz Türkçe'ye çevrilmiş değil. Ondan sonra arkadaşlar İmam Şafii'nin mezhebine mensup bir alim geliyor. Bu da İlkiyâ El-Harrâsi veya İlkiyâ El El-Harrâsi. Bu da tam Cessas'ın karşıtı arkadaşlar. Tamam. Ayşe, ortaktaşı çevirirsiniz inşallah. Bu da tam Cessas'ın karşıtı arkadaşlar. Cessas nasıl Hanefi fanatiyse ise El-Harrâsi El de Şafii e, diyelim ki e, sen, yani Şafii e, mezhebinde aşırı derecede nansür bir alimdir. Bu da Cessası eleştirilmiştir tefsirinde. Hanefiliği ele, Hanefilerin bazı fikirlerini eleştirmiştir. Buna karşılık Şafiliği tabii, Şafilerin görüşlerini savunmuş, onları öne çıkarmıştır. Bu da çok mükemmel bir tefsir, o da Türkçe'ye çevrilmedi henüz. Sonra tabii şimdi Hanefiler tefsir yazar da, Şafiler yazar da, Hanbeliler, Malikiler yazmaz İşte işte size bir Maliki müfessir, Ebubekir Bekir i̇bn Arabi, onun da ahkemin Kur'an'ı var görüyorsunuz ve bu da endülüslü arkadaşlar ee, ve müfessirimizin çok muazzam bir tefsiri vardır gerçekten. 852 ayet işlenmiştir tefsirinde. 852 ayet ee, çok mükemmel bir tefsirdir. Tabi o da maliki mezhebine esas almış ama öyle çok fanatik bir e, taassubu yok müfessirimizin çok önemli bir tefsir çevrilmesi lazım bence. Her ne kadar Türkiye'de Maliki yoksa da yine de önemli bir tefsir. E yine e, arkadaşlar e, Maliki mezhebi esas alınarak yazılmış bir tefsir daha Ahkamul Kur'an görüyorsunuz. Bu da kimindir? E, kısaca İbnül e, Feraz diye bilinen Ebu Muhammed Abdülmun'im bin Abdurrahman bunun tefsiri arkadaşlar. Bu da yine dediğim gibi oldukça önemli bir tefsir. Vefat tarihi 597 yılı işte bütün bunlardan sonra bizim bugün okuyacağımız asıl tefsirimiz geliyor yani Tefsirü'l Kurtubi. Evet arkadaşlar. Ve şu ana kadar yazılmış tefsirler içerisinde en kapsamlısı, en büyüğü, en genişi, en hacimlisi Tefsirü'l Kurtubi'dir arkadaşlar. E, Tefsirü'l Kurtubi Kur'an'daki bütün ahkam ayetlerini en ince detaylarına kadar ele alıp işlediği gibi ayrıca ahkam olmayan ayetleri de tefsir etmiştir. Bu yönden tefsir aynı zamanda bir dirayet tefsiridir. Yani sadece ahkam tefsiri değil bir dirayet tefsiri. Hatta çok önemli gramatik tahliller yapıyor. Çok önemli bazı yani başka bilgiler de veriyor. O yüzden yani dört başı mamur mükemmel bir tefsirdir kutu bir tefsir arkadaşlar ama ana karakteristiği nedir diye sorarsanız ana özelliği ana karakteristiği tabii ki bir e, ahkam tefsiri oluşudur e, <gülüyor> çok sayıda çok büyük ilgi görmüştür tefsir yani tarih boyunca e, en çok ilgi gören en çok e, okunan tefsirlerden biri ahkam tefsirlerinden biri olmuştur Farklı zamanlarda farklı baskılar olmuş. Bakın görüyorsunuz. İşte burada birkaç tane baskısını sizinle paylaşmış olayım. veriyorum. Görüyorsunuz böyle bakın. Kaç tane oldu? Sanırım 4-5 tane falan. Belki daha fazla baskısı yapmış şu ana kadar. Ee, böyle bir tefsir. Daha da var bak görüyorsunuz. Bu 6-7-8 yani baya bir e, baskı Peki bu çevrilmiş mi Türkçe'ye? Şimdi Ayşe e, o şey casas çevireceksiniz de bu ama bu maalesef çevrilmiş size bırakılmamış. Beşir Eriyar Hoca bunu da çevirdi. 19 cilt olarak çevirdi. Bir, bir ciltte firiz toplam 20 ciltten ibarettir. Bakın size şurada göstereyim. Görüyorsunuz muazzam bir tefsir Türkçesi var. İsterseniz e, bunu da okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Burada da yine farklı bir şekilde ee, o, to, toplu olarak bir arada gör, görebiliyorsunuz. Ee, tabii ki Razininki daha çok e, şeyim var. O, o tefsiri kebirdi değil mi? Şeyim var, yani büyük tefsir. Ama bu da çok büyüktür. Yani. Bu da o, aşağı yukarı ona yakın bir tefsirdir yani. Dolayısıyla bu iki tefsirin de büyük tefsilerdir. Şimdi gelelim ne okuyacağız peki biz e, Kurtuvi'de? E, tabii ki bir ahkam tefsiri olduğuna göre bir ahkam konusunu, bir ahkam ayetini okumamız uygun olur ve bunun için de belki de en e, e, en e, böyle hani hem güncel olan hem bildiğimiz bir ayet e, tercih etmeyi düşündük. O da nedir? Maide suresinin e, 6. Ayeti olan, kısaca abdest ayeti diye bildiğimiz ayet. Yani Bismillah. Ayet. Bunu inşallah okuyacağız. Bakalım müfessirimiz Kurtubi nasıl bu ayeti açıklayacak, ne diyecek, ne anlatacak bize. Birlikte onları görmeye çalışalım. Önce bir ayeti isterseniz kaba taslak, böyle yani genel hatlarıyla bir e, tercüme edin sonra Kur'an'ı ne diyor onları birlikte okuyacağız. Ya eyhu'llezine amanu ey iman edenler eee ila salati namaza ne diyelim namaza niyetlendiğiniz zaman namaza teşebbüs edeceğiniz zaman değil mi namaza kalkacağınız zaman mana hepsi olabilir. Ne yapın? Tafsilu vucuhakum yüzlerinizi yıkayınız. Peki başka وَاَيْدِيَكُمْ <gülüyor> Ellerinizi yıkayınız. Nereye kadar? إِلَى الْمَرَافِقِ Dirseklere kadar. Şimdi burada mesela bu İlel-مَرَافِقِ önemli bir konu. Ee, tabii ki vücud da önemliydi. Mesela فَاَصِي لَوْجُوَاكُمْ dedik. Yüzlerinizi yıkayınız. Yüzünün içine ne giriyor? Mesela yüz, ağız yüzden midir arkadaşlar? Burun yüzden midir? Benim ağzımı burnumu hatta göz yüzden midir? Gözümü yıkamam gerekir mi? İçini yani. Ağzımın içini, burnumun içini, gözümün içini yıkamam gerekir mi? Bunlar tartışılmış. وَاَيْدِيَكُمْ لَا الْمَرَافِقِ dediğiniz gibi mesela ila e kadar demekti. Yani dirseklerinize kadar. Peki dirsekleri yıkamayacak mıyız? Mesela bu önemli bir konudur. وَاَمْسَحُ <gülüyor> بِرُؤُسِكُمْ Başlarınızı meshedin. Mi diye çevireceğiz mesela. Eğer Kur'an çevirileri varsa bir bakın size zahmet. Ne demişler? Wa msahu biruusikum. Ne demek? Şöyle bir onun kişiyiz azız ama şöyle fırsatınız varsa eğer şöyle bir bakın bir Kur'an birkaç Kur'an tercümesine bakın. Bakalım ne demişler bu kısma. Wa Ne demişler? Muhtemelen başlarımızı mi demişler. Bakan var mı içinizden arkadaşlar? Ee, herhalde bakan yok. Başlarınızı Mesed'in e, ya da bakan var mı? Mesed'in geçiyor. Evet. Ayşe Çiçek Mesed'in diye geçiyor. Doğru. Ee, peki. Ama başlarınızı Mesed'in. Es, evet hocam Mes. Peki. O zaman e, şöyle bir şey. O zaman o beğenme işi var. Şöyle gelmesi gerekmez miydi? وَمْسَحُرُوْسَكُمْ <gülüyor> Neye bir ruhsiyetum geldi? İşte o b bir anlam ifade ediyor mu? Bir manası var mı? Bir işe yarıyor mu? Olsa bazılarının iddia ettiği gibi zait midir? Yani gereksiz midir bir anlam Taşımıyor mu bir inceliği yok mu? Ee, mesela e, neden bazı mezheplerimiz başın tamamını mesethmeye esas alırken bazıları işte dörtte birini veya bazıları Hatta bir saçın telini bile ıslatma yeteri görmüşlerdir. Acaba bütün bunlarda o B harfinin bir rolü var mıdır? E varsa o zaman niye tercümelerde mesela göz önünde bulundurulmamış? Başlarınızı mes'edin demişler. E halbuki burada bir ince nokta var. E onları da tefsirlerde görebilirsiniz. Ve arcu lekum mu diye okuyacağız. Ve arcu likum mu diye okuyacağız. Bu da yine bir tartışma konusu. tabii ki ehl-i sünnet vel cemaatın fıkıh mezhepleri yani Hanefi, şafi, Maliki ve Hanbeliler ayeti ve arculikum, şey, arculikum diye e, okumuşlar ve dolayısıyla ayetlerin yıkanmasını esas almışlar ama e, Ayşe Şimcek diyor ki cevap verirler diye okuyorlar. Doğru. Şia yani Şia, bugünkü İran e, onlar وَاَرْجُلِكُمْ diye okuyorlar. وَمْسَحُبِ رُحُسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ diye okuyorlar. Yani, ayaklar, başlarınızı ve ayaklarınızı mezh diyorlar. Oysa oralarda ayak yıkamak yok, ayakları mezh vardır. Peki ayaklarımızı nereye kadar yıkayacağız veya nereye, nereye doğru, nereye kadar mezh edeceğiz? İlâ topuklara kadar değil mi? Oradaki ila da yine na'a demektir yoksa e kadar mı demektir mesela? Yani ayaklarımızı yıkarken topuklarımızı da yıkayacak mıyız? Yoksa topuklara kadar gelip orada duracak mıyız? Şimdi içinizden biriniz diyorsunuz ki ya bu hocada ne diyor Allah aşkına? Ayakları yıkarken topukları yıkayacak mıyız? Yıkarız. Zaten musluğun altına koyarken yıkanıyor. İyi güzel de bundan 500 yıl önce öyle miydi? 1000 yıl önce öyle miydi? Hele hele bir de Arabistan çöllerini düşünün. Suyun olmadığı yerleri düşünün. Düşünün ki siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Yanınızda sadece belki içmeye edecek kadar az suyunuz var ya da çok az suyunuz vardır. E abdest alacaksınız. Orada var ya bir damla su bile önem kazanıyor. Dolayısıyla oralarda işte dirseğe kadar mı olmalı? Topluğa kadar mı olmalı? Bunlar çok önem arz ediyor. Bugün tabii biz maşallah bir elimiz yağda bir elimiz balda. Allah daha da güzellikler versin ülkemize, hepimize. Bir muslu, musluğun bir tarafından sıcak su akıyor, bir tarafından sıcak su akıyor. Bol. Bol da olsa israf etmeyeceğiz değil mi? Suları israf etmek yok. Ee, ama e, yani her zaman böyle olmamıştır. Hele hele o ashabın yaşadığı dönemlerde gerçekten ciddi sıkıntılar çekilmiştir. O yüzden bunların hepsi önem arz ediyor. Yani o ilalar önem arz ediyor. Topuğa kadar mı? topuk dahil mi diye şey yapmaya gerek Bu önemli bir şey. Yani. Peki bu وَاِنْ ben Eğer cünüb iseniz فَاتَّهَ رُو Yıkanınız وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَ Eğer hasta iseniz او seferin veya yolcu iseniz او جَا أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ Eğer Biriniz e, tuvalete gitmişse oradan dönmüşse او لامستم النساء veya kadınlara dokunmuşsanız ne demek kadınlara dokunmuşsanız peki ne diyeceğiz buraya işte yine bir tartışma konusu. Ee, mesela Hanefiler e, bu şekilde yani. Ev diye almışlar. Peki lâmestum olunca ne olur? Şartıyla da lâmestum diye almışlar arkadaşlar. Yani. Çünkü lâmestum diye bir e, okuma da vardır. Yani lâmestum diye okuyan karahat ailemlerimiz var. Lâmestum diye okuyanlar da vardır. Bugün okuduğumuz Kur'an'da da lâmestum tercih edilmiş. Şafii ve Hanefi farkı burada ortaya çıkmış diyor Ayşe. Doğru. E, Lamestum olunca yani Hanefileri esas alacak olursak o zaman ayette cinsel münasebet söz konusu oluyor. Yani cinsel münasebette bulunmuşsanız kadınlarla o zaman abdestiniz bozuluyor demektir. E, ama Şafilere göre e, böyle bir şey söz konusu değil. Dokunmak, normal dokunmak söz konusu. Mesela bir ee, Şafii hanım e, derin ki, alışveriş yaptı pazardan pazarcı işte bozuk para üstü verince şöyle parmanın ucu hani Şafii hanımın eline dokunduysa e, hani, ikisinin de abristi bozulur. Eğer Şafii ilerse ikisinin de bozulur. Niye? Çünkü dokunma e, meydana geldi. Ben Şafii'yim dışarı çıkınca öyle oluyor diyor Nurtem. Aynen öyle Nurten. doğru söylüyorsun. İşte Nurtem kaynağını öğrendi mi? Kaynağı burası. Ayşe Şipçek diyor ben de Şafii'yim. Ee, senin içinde değil, öyle bir durum söz konusu değil mi Ayşe? Yani dışarı çıkarken herhangi yabancı bir erkeğin eline elinizin değmemesine dikkat etmeniz lazım. E, minibüste falan evet. Doğru oluyor yani. toplu taşıma araçlarında otobüslerde falan hakikaten e, tabi ister istemez kasten yapanlar da var ha aman dikkat edin kasten yapanlar da var, gerçekten bilmeden de bakıyorsunuz yani hani yukarıdan tutuyorsunuz bir yerde tutuyorsunuz adam biri birinin eli elli biri elinize e, o yüzden dikkat etmek lazım işte bu ayetteki okuma tarzı, okuyuş farklılığı böyle iki anlayışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öyle veya böyle böyle eğer kadınlara dokunmuşsanız, bütün bunlar olmuş da veya bunlardan biri olmuş da falan tacir olmaya su da bulamamışsanız, o zaman ne yapın? Fete yeme mu? Ne yapalım arkadaşlar? Su da bulamadık ne yapacağız? Fete yeme mu yani? Ne yapacağız Nurten Keskin? Ee, teyemmüm şey Teyemmüm yapacağız değil mi? Nurten sen de mi aynı şeyi söylüyorsun? Ayşe Şimşek, Ayşe Ara Siz de aynı şeyi diyorsunuz değil mi? Feteyemmemu aynen tamam Ama Ayşe yanılıyorsunuz Nurten yanılıyorsunuz Feteyemmemu teyemmüm edil mi demektir? Feteyemmemu ne demek arkadaşlar? Kur'an tercümelerine bakın bakın. Ne demiş lafete ammûya? Sete ammû. Tayenmedin öyle mi? Bak, Kur'an tercümelerine bakın bakayım. Hadi hadi çabuk hızlı olan hızlı hızlı. Fedhayemmu. Ha ha ha ha. Ayşe Nur ee, önemli bir bilgi verdi bize. Araştırın, yönelin. Ee, ondan sonra arayın değil mi? Arayın. Fete yemmemu arayın. Fete yemmemu yönelin. Fete bulmaya çalışın. Fete yemmemu yani araştırın. Anlamına geliyor. Ne ne araştıralım? Neyi bulmaya çalışalım? Neyi arayalım? Neye yönelelim arkadaşlar? Neye yönelelim? Saiden tayyiben. Temiz toprağa yönelelim temiz toprağı bulalım. Temiz toprağı temin edelim. Şimdi teyemmüm geliyor. Peki bulduk toprağı ne yapacağız? İşte şimdi teyemmüm geliyor. Temsahu bi ucuy kum minhu. O toprakla yüzünüzü de ellerinizi mezhedin. İşte buna biz teyemmüm diyoruz arkadaşlar. Aynen Ayşe çok güzel bir şey bir yazı yazdın. Kur'an-ı Kerim'in ilk mana bu. Ama daha sonra terim olarak günümüze gelmiş. Çok doğru söylüyorsun. Artık bugün teyemmüm de, dediğimiz zaman e, toprağı bulmak aklımıza gelmez. Toprağa yönelmek aklımıza gelmez. Doğrudan doğruya toprakla abdest almak değil mi aklımıza geliyor? Doğru söylüyorsun Ayşe. Yani kavram haline gelmiş. Teyemmüm özel bir kavram e, haline gelmiş. Halbuki ilk dönemlerde Feteyemmemu demek yani Saidan tayidan, toprak araştırmak, toprak aramak veya buna benzer bir şey. Peki, tamam. Ma يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ <حَارَجٍّ> Allah size bir sıkıntı, bir zorluk, bir darlık vermek istemez. ولكن, fakat يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ Sizi tertemiz, pırıl pırıl, böyle hani hmm, örnek insanlar yapmak ister. Ruhu temiz, kalbi temiz, beyni temiz, manevi dünyası temiz, ondan sonra düşünceleri temiz, kimsenin hakkında kötü bir şey düşünmeyen, aklından kötülük geçirmeyen insanlar, bedeni temiz, elbisesi temiz, saçı sakalı temiz, yüzü gözü temiz, eli ayağı temiz, kıyafeti temiz, düzgün, uygun, uyumlu, insanlar yapmak istiyoruz. istiyor? Etrafı temiz, çevresi temiz, evi temiz, mahallesi sokağı, caddesi, şehri, ülkesi beldesi temiz. Aa, nerede o Müslümanlar nerede? Allah bizi böyle kılmak istiyor ama biz öyle miyiz acaba? Evet. Walakin yuridu liyutahirakum. İşte bunun hepsi, hepsini bunun hepsini bunu sana içine koymak mümkündür. Başka ve liyutimme nimeteu ve size nimetlerini ne yapmak istiyor? Tamamlamak istiyor. E Leallekum teşkurun. Siz ne yapacaksınız? Leallekum teşkurun. E, ne yapacağız? Yuridu liyutahyirakum. Ve liyutimme nimeteu aleykum. Leallekum teşkurun. Ne dememiz lazım buraya arkadaşlar? Umunur ki şükredersiniz demiş Şeyma. Başka başka ne diyebiliriz? Şeyma arkadaşımız böyle bir şey yazdı. Meallere bakabilirsiniz, kopya çekebilirsiniz meallerde yani. Bir bakın, bakın meallere. Ne diyorlar? Umulur ki, şükredersiniz. Ta ki, şükredersiniz. E başka, takip dedin ortem, evet. Yani peki zaman kazanmak açısından isterseniz bu kadar yeter. İşte arkadaşlar ya yani şöyle bir düşün. Mesela şeyim arkadaşınız yazmış. Düşün Allah size bu kadar nimetler veriyor. Ve sizi tertemiz yapıyor. Tertemiz kılıyor. Size sıkıntı vermiyor. Size zorluk vermiyor. E ondan sonra bütün nimetlerini üzerinize seriyor. Serpiyor. Ayaklarınızın altına seriyor. E bütün bunlara karşı siz de eh, bu mu olarak edersiniz? Ne demek bu olarak şükür edersiniz? Öyle olabilir mi ya? Hiç mümkün mü ya? Şükredeceksiniz demektir arkadaşlar. Siz de buna karşılık şükredeceksiniz. Öyle umulur ki mi umulur ki olur mu ya? Şükredin diye Ayşe Nur çok güzel dedi. Şükredin diye. Allah size bunları veriyor. Size bunlara karşılık Allah'a şükredeceksiniz. Bizim mütercimlere Allah selamet versin. Ölmüş olanlara Allah rahmet etsin. Arapçada lealle kelimesi biraz hani ihtimal Umulma anlamı da var ya tutmuşlar. Kur'an'da ne kadar la'la varsa hepsine umulur ki, umulur ki, umulur ki anlar. Yanlış kardeşim, yanlış. Bu buradaki la'leler umulur ki anlamında değil. Bunlara şükretmeniz için şükredesiniz diye buna karşılık siz de şükredeceksiniz. Ödememiz lazım ya. E, maalesef böyle eksiklikler yapmışlar. Hay yani Arapça gramer açısından yanlış değil la böyle bir anlamı var. Ama Kur'an'daki la al'ler arkadaşlar bunlar 90 95'i kesinlikle omulur ki yani diye değil. Öyle bir anlam vermemek lazım bunlara. Ee, bunu da belirtmiş olalım. Peki. Peki bakalım müfessirimiz ne diyor bu konularda? Biz dedik de o ne diyor önemli olan Kurtubi'nin e, görüşü. Bakın nasıl anlatıyor bize ne diyor? Diyor ki fihi İntanı ve 30 bakın görüyor musunuz? Bu ayet bağlamında diyor kaç konu işleyeceğiz diyor. Kaç konu işleyecek bir felsefemiz burada arkadaşlar. Bu ayetin altında 32 konu sayma yazdı. 32 tane konu. Bak düşünebiliyor musunuz? Bir ayet ayeti 32 ayrı yönden işleyecek veya 32 konu çıkaracak. Ve onlar bize açıklayacak müfessirimiz. Tabi burada ben e, bunların hepsini vermemiz mümkün değil. Ben sadece önemli gördüğüm bazılarını burada aldım. Mesela ikinciyi, birinciyi e, geçmişiz. İkinci meseleyi okuyalım. İkinci konu neymiş? El-Thaniyetu. İkinci konumuz şudur diyor müfessirimiz. Birinci konuyu okumadık geçtik. وَاَخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَعْنَ muradi yani nedir demek mana murat yani murat edilen mana eee buyuğu Allah'ın şu sözü hangi sözü idha kumtum ila salati idha kumtum ila salati sözüyle murat edilen mana nedir bu konuda alimlerimiz ne yapmış arkadaşlar ihtilaf etmişler idha kumtum ila salati bu cümle yani namaza kalktığınız zaman bu hangi anlama geliyor Bundan hangi mana murad edilmiştir? Murad edilen mana nedir? Bu konuda alimlerimiz ihtilaf etmişler. Ala akvalin farklı bazı görüşler ileri sürerek ihtilaf etmişlerdir. Nedir peki bu görüşler? taifetun Mesela onlardan bir grup diyor ki, alimlerimizden bir grup diyor ki هذا lafzun âmûn. Bu yani اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ Namaza kalktığınız zaman sözü nasıl bir sözdür arkadaşlar? Nasıl bir lafızdır? Umumi bir lafızdır. Um, umumidir. Peki ne demek umumidir? Yani fi كُلِّ قِيَامٍ اِلَى الصَّلَاتِ Yani her namaza kalkmayı ifade eder. Her namaza kalkışı ifade eder. Ne demek yani? Her namaza kalkışta Abdest alın demektir. Böyle umumi bir lafızdır. Ee, peki ya abdestliysem? Seva'un kana'l qaimu mutatahiran ev muhdisan diyor. İster namaza kalkan kişi abdestli olsun, ister abdestsiz olsun. Ne olursa olsun, hangi halde olursa olsun kişi namaz kalk kılmaya kalkacağı zaman ne yapması lazım? Abdest alması lazım. Birinci görüş bu. Peki işte lafız umumidir derken kastedilen şey bu. Yani kişi hangi halde olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun, eğer namaz kılmaya kalkmış ise, namaz kılmaya niyet etmiş ise, isterse 50 kere abdestli olsun, yine de abdest alması lazım. Her namaz için abdest almak gerekiyor. E peki fanihi yanبغي işte kişiye gerekir diyor müfessirimiz yanبغي <gülüyor> lahu ki o kişiye namaz kılmaya kalkacak kişiye gidiyor o kişiye gerekir ne gerekir ida qama ila salati namaz kılmaya kalktığı zaman en yetevadda amdest alması gerekir tam arkadaşlar birinci görüş bu e, peki Böyle yapan kimse var mı? Mesela böyle yapıyor musunuz arkadaşlar? Şeyma Dursoy, Ayşenur Göksün, Nurten Keskin, Ayşe Şimşek yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? E ne yapayım, Ne yapacağız? Bak müfessimiz e, gayret ediyoruz diyor Şeyma. <gülüyor> Nurten diyor bazen e, peki ne olacak şimdi bizim halimiz? Müfessir diyor ki böyle yapmak lazım. En azından bir grup Alim böyle diyor. Peki böyle yapan sahabe var mı arkadaşlar sizden? Sizce? Sizce herhangi bir saha. <gülüyor> o zaman gitti namazlar. Nurten diyor ki evdeyken yapıyoruz diyor. Peki sizce böyle yapan sahabe olmuş mu? Bakın ne diyor. Vekâne aliyyon. Bakın bakın bakın. Vekâne aliyyon. Hazreti Ali yef'aluhu öyle yapardı. Hazreti Ali Böyle yapardı. Her namaza kalkışta abdest alırdı. Ve yetlu ayete. Ve bu ayeti de okurdu. Yani ne demek istiyor peki Hazreti Ali? Yani bu ayet bu anlama gelir diyormuş Hazreti Ali. Bu ayet bu anlama gelir. Her namaz, namaz kılmaya kalktığı zaman abdest alıyormuş ve ayetinde bu anlama geldi söylüyormuş. <gülüyor> Ayşe hara su, su israfı değil hele bir de birazda belirtti ki Ayşe demin şimdi su çok az e, zaten bulmak zor şimdiki gibi şartları düşünmemek lazım belki bugün hani su israfı olur mu olmaz mı, bunu hani tartışalım ama eskiden gerçekten suyun az olduğu yerlerde bu hani dilenin kenarındasın hadi neyse de ama Arabistan çöllerinde su bulmak çok zordu Dolayısıyla Ayşe yani soru işareti koymuşsun acaba su israfı mı diye haklısın yani. Peki e, Hazreti Ali'nin böyle yaptığını bize kim nakletmiştir diye soruyoruz. Müfessirimize diyor ki Zekarahu Ebu Muhammed darimi Dârimi'yi biliyorsunuz. Bu diyor bu hadisi nakletmiş. Hazreti Ali'nin her namaza kalktığında abdest aldığına dair bil ki bu kişi bize nakletmiş. Nerede? Fî musnedî Müsnedinde ve rivayetle muhu an ikrimet. ikrimeden de aynı şeyi rivayet etmiş. Demek ki, ikrime de böyle bir bilgi nakletmiş. Peki başka var mı bunu yapan? Vakalı İbn Sirin. İbn Sirini belki duymuşsunuzdur. E, Tabi alimlerin en nemlerinden biridir. 110 tarihinde vefat etmiştir. Çok büyük bir alimdir. Diyor ki: "Kaanul hulefa" Halifeler yeteri kadar abdest alıyorlardı. Kulli salatin her namaz için. Yani Hazreti Abu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bunların hepsi müfessirimizin bu rivayete ne göre nakledti bu rivayete göre ne yapıyorlarmış? Her namaz için abdest alıyorlarmış. Gördünüz mü? Peki. Ee, o zaman bize ne oluyor Gül hanım diyor haklı olarak Evet tabii ki e, bu sadece bir görüş Arkadaşlar aşağıda başka görüşlerde var Hatta şunu bile okuyacağız Eğer zamanımız olursa tabi altlarda epey bilgi veriyor ya da burada olmasa bile başka yerlerde mutlaka okuyacaksınız Araştırırsanız, incelersiniz şu göreceksiniz bazı alimlerimiz demişler ki abdestiniz varken ikinci kez ikinci kez abdest almak i'tidaun i'tidadır. Yani wudu ala wudu i'tidaun demişler. Yani abdestliyken bir daha abdest almak i'tidâ ne diyorsun Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve Ayşe harika cevap duala tahtadu inna Allah la yuhibbu'l muhtadin değil mi? Aşırılık yani ileri gitmek aşırı davranmak demektir. Bir yandan işte bazı sahabiler aralarında halifelerin de olduğu bazı sahabiler her namaz için abdest almışlarken böyle rivayetler varken öte yandan bazı alimler bazı sahabiler de demişler ki abdestliyken bir kez daha abdest almak aşırılıktır demişler. İşte bunları ne yapmak lazım peki sizce? Yani kendi şartları içinde dayanırmak lazım. Yani şöyle diyelim, e, suyunuz var, imkanlarınız var, durumunuz müsait, e, herhangi bir sıkıntı yok O zaman siz abdest değilken abdest alabilirsiniz. Hocam peygamberimiz her namaz abdest almış mı? Harika bir soru. E, biraz sonra gelecek isterseniz birazcık bekleyin. O sorunun cevabını burada okuyacağız. E, ama... Bazen de öyle şartlar içerisinde bulunursunuz ki suyunuz azdır, yetersizdir. E, dolayısıyla orada da e, e, abdestlilirken abdest almak hakikaten aşırılık olur. Yani bunları kendi şartları içerisinde düşünmek lazım. Biraz daha okuyalım. Şimdi قُلْتُ قُلْتُ قُلْتُ بِالْاَيَةُ ala هَذَا مُحْكَمَتُ O zaman bu anlayışa göre, bu hani bir grup ağzına bahsettik ya... Bu anlayışa göre, bu alimlere göre ayet muhkemdir. diyeceksin. ne demek ayet muhkemdir? Muhkem değil mi sanki? Arkadaşlar biraz sonra okuyacağız. Bazı alimlerimiz bu ayetin mensuh olduğunu söylemişlerdir. Yani neresi mensuh olmuş? E, mensuh olan taraf şu, biraz sonra gelecek. Ayet bu alimlerimizin dediği gibi, bu alimlerimizin dediği gibi, normalde her namaza kalkışta bize abdest almayı emrediyor. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmamış ve en azından bazı zamanlar böyle yapmamış. Dolayısıyla bir abdestle birkaç namaz kılmış. Yani bu ayetteki bu anlayışı nezhetmiş. Yani her namaz için abdest almak gerekir kısmını, bu düşünceyi, bu anlayışı Peygamberimiz nezhetmiş. Müştemifesi diyor ki, eğer biz bu anlayışı kabul edersek, o zaman fel ayetu ala hâze muhkemetun. Ayet muhkemdir. La neshe fîhâ. Herhangi bir nesih falan söz konusu değildir bu ayette diyor. Bu birinci görüştü. Ve taifetun. Başka bir grupta diyor ki el-kıtâbu khas bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın buradaki ya yühellezine âmûn diyor. Sadece peygambere hastır. Peygambere yapılan bir hitaptır diyor. Böyle söyleyenler var. Nasıl olmuş peki? Kale <gülüyor> Abdullah Bu kişi diyor ki İnne nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Umire bil vudu'i inde kulli salatin her namaza kalkışta abdest almakla emrolunmuştu. bir böyle bir emir. İşte bu yani bu ayet bu bu anlama e, geliyor. Demek ki ayet bu anlama geliyor. E, peygamberimiz de böyle anlamış. E, yani Allah bana her namaza kalk, kalktığımda abdest almaya emrediyor. Böyle anlamış. Bakın Nebiye sallallahu aleyhi ve umire bil umirebil olduğu indekulli salatin tamam ve öyle yapmış ama feşakka ki aleyhi bu peygambere ağır gelmiş zor, zor gelmiş e son olmuş peki fe umirebil sıvaki peygamberimiz misvak kullanmakla emir olmuş ve anhu el wudu abdest almak Kaldırılmış yani abdest almak kaldırılmış, nesedilmiş ancak illa hadesin ancak abdestsiz olduğu zaman abdest alması gerekli görülmüş. Abdestliyken bir daha abdest alması kısmı nesh diyor. Ama onun yerine mis var yani dolayısıyla Peygamberimiz bu kişinin rivayetine göre bu ayet geldikten sonra, bu ayetle, bu ayet geldi zaman Peygamberimiz her namaza kalkışta abdest alıyordu, ölen namaz kılıyor. Ama bu ağır geldi. Sonra Allahü Teala Peygamberimizin bu durumunu görünce, zorlandığını görünce, ona dedi ki, tamam, peki ben senden her namaz için abdest alma hükmünü kaldırıyorum, ancak abdestin yoksa abdest al. Abdestin varken abdest almanı gerek Yok. Ama bunun göre ne yapacaksın? Her namaza kalkışta misvak kullanacaksın. Böyle e, bir emir gelmiş peygamberimize. İşte e, ikinci bir gruba göre e, durum böyle. فَاُمْيَا بِسْسِوَاكِ وَرُفِعَ عَنْهُ الْوُضُؤُ اِلَّا مِنْ حَدَثِينَ Tamam arkadaşlar? ve قال وقال علقمه ابن الفوائئ bu kişi diyor ki o da sahabeden bir kişi yani bu Alkama sahabeden bir kişi. Aynı zamanda ve kane delil Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin rehberiydi. Nereye giderken rehberlik yapmış peygamberimize? İla Tebük'e Tebük'e giderken, Tebük savaşına giderken, tabii Tebük bölgesini Peygamberimiz bilmiyordu, o Suriye taraflarını bilmiyordu, bu kişi o bölgeyi biliyordu. O savaş esnasında kişi Peygamberimize rehberlik yapmış, e, delillik yapmış, delil olmuş yani böyle bir kişi diyor ki bu bezelat, hadi il bu ayet nazil oldu. Yani okumakta olduğumuz ayet. Maide suresinin 6. ayet Abdes ayeti nazil oldu. Ne olarak nazil oldu? Ruhsaten lirasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat e, olarak yani kolaylık sağlamak üzere kolaylıklar getirmek üzere nazil oldu. Nasıl yani? لِأَنَّهُ Çünkü diyor Peygamber la لَا يَعْمَلُ hiç Hiçbir şey, hiçbir amel yapmazdı. اِلَّا وَهَوَ alaudu. Ancak abdestli olarak yapardı. Yani düz cümle olarak söyleyelim. Peygamberimiz ne yaparsa, her ne yaparsa mutlaka abdestli yapardı. Abdestli yoksa hiçbir şey yapmazdı. Hatta وَلَيُكَلِّمْ اَحَدًا Bir kişiyle konuşmazdı bile. وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا Selama bile karşılık vermezdi. Selam veriyorsunuz. Selamun aleyküm ve Resulullah diyorsunuz. Peygamber ise selam bile, cevap bile vermiyor. İlâ ve daha başka. Düşünün yani. Hiçbir amelini, hiçbir eylemini, hiçbir işlemini peygamberimiz abdestsiz yapmazdı. E bu da tabi haline ne yapıyor? Zor geliyor peygamberimize. İşte diyor ki bu zat fa'alamehu Allahu Allahu Teala peygamberimize bildirdi bi hadhihi'l bu ayetle neyi bildirdi peygamberimize ennel vudu inma huwa lilqiyami ila's salati fakat Addest sadece namaza kalktığın zaman gereklidir. Namaza kalktığın zaman addest al dünsâirü'l a'mâli diğer işlerini yaparken abdest almana gerek yok. Bunu bildirmek üzere nazil olmuştur diyor buza. Bakın görür nasıl farklı bir pencereden baktı? Peygamberimiz sanki daha önce böyle bir ayet var veya her neyse peygamberimiz nereden istihraj etmişse bir şekilde etmiş. Abdestsiz hiçbir iş yapmıyor. Selam bile vermiyor. Verilen selama cevap bile vermiyor. İnsanlara bir şey sorsa cevap vermiyor. Kendisi insanlara bir şey söylemiyor. Hiçbir amelini, hiçbir eylemini, hiçbir işlemini, hiçbir sözünü abdestsiz yapmıyor. E tabi haliyle böyle olunca bu ağır geliyor. Allah da diyor ki ey Muhammed senin böyle konuşmak için abdest olmana gerek yok. Şart değil İşte yürümen için oturman için kalkman için yemek yemen için gezmen için şunun için bunun için her neyse selam alman alma için selam vermen için bunlar için ticaret yapmak için şunun için bunun için selam eee ge e, abdest gerekmez peki abdest ne zaman gerekir iza kumta ila sarâdi. namaza kalktığın zaman fakat yalnızca yalnızca namaza kalktığın zaman abdest sana gerekir abdest al dun sair el Diğer ameller için abdest alman şart değil. Bu da bakın farklı bir görüş, farklı bir anlayış. Vakalettayifetun. Başka bir grup diyor ki anlaşılıyor mu arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Peki. işte birkaç tane görüş anlattık. Daha bitmedi. Devam ediyor. Vakalettayifetun. Başka bir grupta diyor ki başka bir gayet, grupta diyor ki arkadaşlar el muradu bil ayeti el vudu'u ee, evet diyor bu grupta diyor hayır diyor abdest ayetten kasıt diyor ee, el muradu bil ayeti ayetten maksat el vudu'u abdest almaktır Likulli salatin her namaz için evet diyorlar her ayet bu anlama gidiyor her namaz için abdest almak gerekir diyorlar. Ama talabenlil fadli. Bu yani sevap kazanmak için böyle söylenmiştir. Yoksa bu farz değildir. Yani bir kişi ben hani daha faziletli bir insan olayım diyorsa sevaplarım artsın diyorsa daha çok hayır hasenat kazanayım diyorsa Allah nezdinde derecem artsın diyorsa böyle bir niyeti varsa o zaman e, onun için bu ayet şu anlama geliyor. Her namaza kalktığında abdest al. Ama bu herkesin yapması gereken farz bir şey değildir diyorlar. Yani abdestli varken, abdest, abdestiniz varken ikinci kez abdest almak fazilet içindir, hayır içindir, sırap içindir, hasenat içindir. Yoksa farz vacip değil. Abdest azalarından tanınanlardan olmak için. Evet değil mi Ayşe? Ne diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Benim ümmetim değil mi? Benim havzımın başına geldikleri zaman böyle alınların ortasında beyazlık olan atlar gibi değil mi? Böyle hani cins atlar gibi soylu atlar gibi gelecekler. O beyazlık neden kaynaklanıyordu? Abdest suyunun yeriydi iziydi oralara. Kim diyor? Beyazlıklarının nurlu alanlarının artmasını istiyorsa abdestini ziyaretsin diyor. Ne bir halis vardı. Dolayısıyla Ayşe onu bize hatırlattı. İşte bunun için yani sen kıyamet günü eğer hani laf sen tabii bu bunlar bu laflara takılmak mı lazım? lafız lafız mı yapmak lazım? O ayrı bir şey. Yani ben, bana sorarsanız bunda da genel anlamlar var. Tek tek lafızlara takılmamak lazım ama yani takılacaksak demek ki ne vardır orada? Sen istiyorsan ki yüzünün nuru fazla olsun, işte ne bileyim kolların pırır nurlu olsun, işte ayakların nurlu, nurlu olsun istiyorsan kıyamet gününde abdestini arttır, abdestini daha fazla yap, e, ziyadesiyle yap. Ama bu farzdır deme herkes böyle yapmak zorundadır. deme bunu demek diyor. Evet, lil demek bu. Yani fazilet içindir yoksa faz değil. Ve kana alhaysatü ve selam peygamberimiz de yef'al zâlike böyle yapıyor yapıyor idi. Yani her namaza kalktığında abdest alıyordu. Biraz evvel arkadaşımızın biri sormuştu. Ya ey hocam dedi. Peygamberimiz her ne yapıyordu? Her namaza kalktığında abdest alıyor muydu? Şimdi cevabı geldi mi arkadaşım? ne diyor? Ve kana aleyhissalatu vesselam peygamberimiz yef'al zalike böyle yapıyor idi. Yani her namaza kalktığında abdest alıyordu. İla en jamaa yom el fetih günü cem edinceye atladık mı? Ve kana aleyhissalatu vesselam hayır atlamadık. Yok ben atladığımı zannetmiyorum. Ha bir dakika bir dakika. Ve hamalul emr. Evet evet. Doğru doğru. Peki ee, galiba atladık. Evet. Birazcık atlamışız. Hemen e, alıyorum or oradan. Yani li kulli salatın talaben lil fadl dedik. Yani bunu fazilet için yapıyorlar. Ve hamalul emra alannadi. Bunlar diyorlar ki buradaki emir yani diyor ya allah Teala işte her namaza kalktığınızda abdest alın diyor ya buradaki emir bu bir emirdir ama bu emir nedib ifade ediyor ne demek nedib ifade ediyor yani farz, farziyet ifade etmiyor vücud ifade etmiyor menduptur. yani yaparsanız yapın yaparsanız iyi olur yoksa yapmak zorundasınız anlamında değil tamam arkadaşlar Hatta ve kalan kafirlere de Sahabeti, çoğu, mesela minhum İbni Umar e, Hazretü’l Ömeroğlu Abdullah Abdullah İbnu Ömer bunlardan biridir, yeter vadde ne, bunlar alıyorlardı. Li kulli salatin her namaz için talaben lil fadli. Bak o lil fadli var ya, o da o beni yanılttı biraz evvel. İkisinde de lil fadli var. Yani işte bu fazilet için yapıyormuş. Yani i̇bn Ömer de dahil asadın büyük bir kısmı biraz evvel dedik ya dört halife de abdest alıyorlardı. Onlar da muhtemelen demek ki hepsi bunu yapıyorlardı, niye yapıyorlardı? Yani sevabı daha fazla olsun diye, hayrı daha fazla olsun diye böyle yapıyordu. Yoksa farz olduğu için değil, vacip olduğu için değil. Tamam arkadaşlar. O kene aleyhissalatu vesselam... Peygamberimiz de böyle yapıyordu. Ne zamana kadar? İlâ en cem'a yevmel fethi beynel salavat l-khamsi bi vudu'in vahidin taa gününe kadar. Yani Mekke'yi fethettiği güne kadar hep böyle yapmış Peygamberimiz. Bu ayet ne zaman inmişse artık o günden Mekke'yi fethettiği güne kadar Peygamberimiz her namaza kalktığında abdest almış. Peki Mekke'yi fethettiği gün ne yapıyor? Cema'a Cem ediyor. beyna salavatil khamsi Beş namazını Beş vakit namazını cem ediyor. Ne demek cem ediyor? Bir abdestle kılmak suretiyle cem ediyor. Yani cem ediyor derken Beş vakit namazı bir arada kılıyor diye söylemiyor. Sakın öyle bir şey anlamayın ha. Yani bir abdestle, diyelim ki sabah vakti abdest alıyor. Sabah namazını kılıyor. Sonra aynı abdestle öğle vakti geliyor öğle namazını kılıyor. Aynı abdestle ikindi vakti geliyor ikindi namazını kılıyor. Aynı abdestle akşam vakti akşam namazını kılıyor. Aynı abdestle yatsı vakti yatsı namazını kılıyor. Bu da icam'den kastımız bu. Oldu mu arkadaşlar? İlâ en yamal yâmel fethi beynes salavatil khamsi bi'udu'in vahidin. E peki, peygamberimiz Niye böyle bir şey yaptı? Daha önce her gün her namaz için abdest alan peygamber. Niye böyle yapıyor? Felsefimiz diyor ki irade'tel beyan li Ümmetine beyan etmeyi murad etti. Bunun için yani beyan etmek, açıklamak istediği sallallahu aleyhi ve sellem e peki neyi beyan etmek istiyor peygamberimize? Yani buradaki emir büyük ifade etmiyor. Buradaki emir farz emir değildir. Farz ifade etmiyor. İsterseniz her namaz için abdest alırsınız. İstemezseniz de almazsınız. Abdestiniz varken bir daha abdest almanıza gerek yok. Almayabilirsiniz. Bir abdeste birkaç namaz kılabilirsiniz. İşte bunu bildirmek için, bunu göstermek için, bunu beyan etmek için Peygamberimiz Mekke'nin fethi gününde bizzat kendisi böyle yapmış. Çünkü onun uygulamaları çok önemliydi. Bizzat kendisi kapmış. Bir abdeste birkaç namaz kılmış. Böylece ashabına da siz de bunu yapabilirsiniz demiş. Kultu. Fesimiz diyor ki ben derim ki ve zahiru havel kavli bu sözün zahiri, bu sözün zahirine bakacak olursak ne ortaya çıkıyor? اَنَّ eli kulli salatın Her namaz için abdest alma قبل وُرُودِ النَّاسِخِ Yani nasih varit olmadan önce Yani herhangi bir nesih olayı gerçekleşmeden önce Bundan önce her namaz için abdest almak neydi? كَانَ مُسْتَحَبًّا müstehab idi. لَا اِيْجَابًا e, farz değildi. farz değildi. وَلَيْسَكَ دَلِكَ Yani farz olarak değerlendirilmiyor idi. Farz olarak görülmüyor idi. Yani peki diyeceksiniz hocam nesil neresinde? Ne zaman nes oldu? Bir ayet mi geldi ki nes oldu? Hayır. Biraz daha söylemiştim ya size. Yani nesihten kasıt burada Peygamberimizin Mekke'nin Fetih gününde bir abdestle birkaç namazı kılması. Yani Peygamberimizin bu uygulaması yani bunlara göre ayet farz anlamına geliyordu. Peygamberimiz böyle yapınca ne oldu? Ondan sonra nes, yani farz kısmı nes olmuş oldu. Yani farzdan kasıtımız şu abdestlisiniz bir daha abdest alma. Bu bu Bu farz idi fakat peygamberimiz kalktı. bir adrese birkaç namaz kıldı dolayısıyla böyle bir farziyet ortadan kalkmış oldu bu farziyet nesedildi ya yani kastettiği şey bu böyle yani bu diyor ki ee, işte annal wudu eli kull satın kabla urudun nasih ki mustahab daha önce mustahab idi la icab ben icab değil farz değildi o neyse kadar fakat şey diyor ki ee, müfessirimiz diyor ki yani Kurtubi böyle olmazsa gerek diyor. Budaki gibi olmazsa gerek. Neden? Ta innel emre çünkü diyor ki Kurtubi çünkü bir emir varid olduğu zaman evet Mürten diyor ki o zaman sünnetle mi nes, nes olmuş oluyor? Evet tabii ki eee kabul edenlere göre arkadaşlar e, bunlar tabii bir kısmı özellikle sünnetin de Kur'an'ı nesih ettiğini söylüyorlar. Yani nesih kabul edenler e, sünnetin de Kur'an'ı nesih ettiğini söylüyorlar. Peki yeri gelmişken size bir soru sorayım. Kur'an'da nesih yok diyen var mı? Kur'an'da nesih yok diyen var mı arkadaşlar? Ayşe Çipçek var. Kim? Çok önemli bir isim var. Bakalım bilecek misin? İbn-i Tehniye. Hayır Ayşe. İbn-i değil. İbn-i değil. İbni Temiya nesi yok mu diyor? İbni Kayyim değil hayır. Hayır İbni Kayyım değil. İbni Temiya Harika Ayşe ara Ayşe ara Ebu Müslim el el Ebu Husim El İsfahani çok güzel dün bahsetmiştik değil mi? Anlatmıştım yani size böyle çok yani ilginç fikirleri olan bir müfessir değil mi? Dün Razi'nin tefsirinde oku, okumuştum Ne demişti? İşte Allah Havva'yı Adem'in kemiğinden yaratmamıştır. Böyle bir şey olmaz. Ee, dün yoktun Nurten çok şey kaçırdın o zaman sen. Ee, yani Allah Havva'yı Adem'in kemiğinden yaratmamıştır. Allah Havva'yı da Adem gibi yaratmıştır. Adem'in cinsinde yaratmıştır. Adem hangi topraktan yaratılmışsa, nasıl yaratılmışsa e, tamam ökten dinlersin inşallah. Nasıl yaratmışsa hava eder atmış. Peki oradaki minhan demek yani men cinsiha demektir. Yani Adem'in cinsinden Adem insandır. Havada insanla nakledilmiştir. Kastedilen buydu demişti. ayetlerden de örekte mi hatırlıyorsunuz. İşte o Ebû Müslim arkadaşlar Kur'an'da neslin varlığını da kabul etmiyor. Diyor Kur'an'daki bütün ayetler e, evet. muhkemdir. Hepsi kendi şartları içerisinde, kendi durumlarına göre hüküm ifade eder. Şimdi diyor ki mufassirimiz e, Kurtubi ve inel emra ide varada Allah bir emir verdiği zaman, bir emir varit olduğu zaman muhtabahu el vucub. Normalde böyle bir emir geldiğinde bu emir vucub ifade eder. Ha, biliyorsunuz vucub demek Fıkıh dilinde özellikle genel anlamda fıkıh dilinde vücut demek arkadaşlar ne demektir? Yani muktadahu el vücubu, vücut ifade eder ne demek? Fıkıh, harika yani farz demek, değil mi? Yani demek ki bir ayet, Allah bir farziyet çok güzel. Allah bir ayet indirmişse, bir enik indirmişse diyor, bunun muktezası gereği şudur. Yani bu emir farzdır. Farziyet ifade eder, vücut ifade eder lasiyma <gülüyor> bilhassa özellikle de Enda sahabeti özellikle de sahabe böyle böyle bakardı rızaanullah aleyhim çünkü onlar din konusunda daha da hassastılar düşün Allah bir emir indirmiş e e sahabe gibi hassas titiz bu konuya çok önem veren insanlar bunu hemen ne olarak terak ederlerdi? farz olarak görürlerdi İşte onu diyorum en el varda muhtaddahu vucubu la siyye ma indes sahabeti raduallahi aleyhim. Peki, ala ma huve ma'arufu min Nitekim onların siretlerini incelerseniz, hayatlarını incelerseniz bunu göreceksiniz. Çok hassastırlar. Allah bir emiri, bir emir indirmişse onun aynısını yerine harfiyen getiriyorlar ve onu kendilerine yapmış bir farz olarak görüyorlardı. Peki eee uh, veqal başka bir grup da diyor ki eee inel farz fi kulli wudu'in kana li kulli salatin sünnen sıhha fıt hemek. Biraz evvel söylediğiniz husus. Yani her namaz için eee abdest farz idi. Inel farz fi kulli wudu'in her Addeste. Her abdestin farzlığı, farziyeti, her abdest almanın farziyeti, kaneli kulli salatın her namaz için. Yani her namaz için her abdest farzdı. Daha önce her namaz için her abdest. Yani her namaza bir abdest bu farzdı. E sonra naskhı, sonra neshedildi bu husus, bu anlayış. Yani her namaz için abdest anlayışı Nasıl ne edildi? Nerede? Fi fethi Mekke'de. Mekke Mekke Ve Bu hata. Kur'tup diyor ki hayır böyle bir şey olmaz diyor. Kurtubi bunu kabul etmiyor. Bu hatalıdır, yanlıştır. Diyor. E peki Kurtu bey Allah sana rahmet etsin. Neden? Neden yanlıştır diyoruz? Var mı delilin? Li hadisi Enes'in. Çünkü diyor elimizde Enes'in hadisi vardır. Kim Enes? Enes bin Malik. Onun hadisi var. Peki ne diyor hadis? Emes <gâle> diyor ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz yetavaddahu likulli salatin her namaz için abdest alırdı. E tamam işte var, aynı şey. Nasıl oluyor peki şimdi? Ama devam ediyor. Diyor ki ve inne ummetahu fakat peygamberin ümmeti yani bizler kânet alâ hilâfi dâlike bunun tersini yapıyorduk. Yani peygamberimiz her namaz için abdest alıyordu ama sahabe olarak bizler, yani onun ümmeti olan bizler ne yapıyorduk? Bunun tersini yapıyorduk. Yani her namaz için abdest almıyorduk. Nitekim biraz sonra diyor ben size bunu daha geniş olarak anlatacağım. Peki bunun anlamı ne? Yani eğer bu ayet faz olsaydı, Peygamberimiz bunun farz olduğunu e, bilerek her namazını abdest alsaydı asabını böyle yapması gerekmez miydi? E, tabii ki onların da böyle yapması gerekiyordu. Ama ashab böyle yapmamış, e, yapmamışsa o zaman demek ki buradaki emir vücut ifade etmiyor. Bunu diyorum bir felsefeci. Başka peki gerekecek var mı? Evet, bir gerekçesi daha var diyor ki Ali hadisi Suayd ibn Nu'man. Suayd ibn Nu'man'ın da hadisi var diyor. O da bu bunu gösteriyor. Peki ne olmuş? Nedir bu hadis? Enen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salı. Peygamberimiz namaz kıldı. Nerede? Buva biz sahbai sahbade len yerde Sahbada namaz. Ne namazı kıldı? El Asra ve'l ikindi ve akşamı kıldı. Nasıl kıldı? Bir ulu'in vahidin. Tek bir abdestle. Bakın sahbada peygamberimiz tek sadece demek ki Mekke'nin fethinde yapmamış. Orada da yapmış. Ee, bir abdestle ikindi ve akşam namazını kılmış. E belki bu sahba hadisesi Mekke'nin fethinden sonra olmuştur değil mi? Öyle bir şey akla gelebilir. Hemen diyor ki, hayır öyle değil diyor Kurtubi. Ve zelike fi gazveti haybere. Bu olay yani bu sahbada peygamberimizin bir adreste iki namaz kılması hayber gazvesi esnasında olmuştu. E peki hayber gazvesi ne zaman olmuştu? Ve sene senetü sittin. Hicretin altıncı yılında olmuştu. sene senetü seven Bazıları da demişler ki hayır yedinci yılda fark etmez ister altı olsun ister yedi olsun e, niye fark etmez çünkü وفتح مكة كان في سنة ise sekizinci yılda olmuştu e, o zaman sahbadaki olay İster 6. yılda olsun, ister 7. yılda olsun. Mekke'nin fethedilmesinden önce olmuştur. Demek ki peygamberimiz Mekke'nin fethedilmesinden önce de bir abdestle birkaç namaz kılmıştır. Eğer farz olsaydı bunu yapar mıydı? İşte Kurtubi bundan dolayı diyor ki, e, yukarıdaki görüş galattır. doğru değildir. Hangi görüştür o? Halat Yani ayet her namaza karşılıkta abdest almayı farz görüyor. Belki abdestli de olsanız. E, ama Peygamberimiz Mekke'nin bunu nesil yani Bu anlayışı müfessirimiz doğru bulmuyor. Diyor ki bakın sahbada da peygamber diyor e, bir namazla birkaç şey bir abdestle birkaç namaz kıldı. Enes de diyor ki biz diyor peygamberin yaptığı gibi yapmıyorduk diyor. Bunlar diyor gösteriyor ki bu ayetteki emir vücub ifade etmiyor diyor. Peki وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ Üstelik diyorum, bu sahih bir hadistir. رَوَاهُ مَالِكُون فِي مُوَطَّئِهِ İmam Malik bakın müfessimiz Malik olduğu için önce İmam Malik öne çıkardı. Halbuki biz olsak diyeceğiz ki Buhari Müslüm diyeceğiz ama o bak İmam Malik dedi. رَوَاهُ مَالِكُون فِي مُوَطَّئِهِ İmam Malik bunu Muvatta'da rivayet etmiş. Aynı zamanda و اخرجه البخاري ومسلم bu önemli yani Buhari bu Buhari ve Muslim de diyor bu hadisi rivayet etmişlerdir. O zaman bütün bunlara göre ne oluyor? Fe bi hadayn hadisin bu iki hadisle ortaya çıkıyor ki netleşiyor ki en-fada lem yekun qabl qabla fetih likulli Yani fetih'ten önce Mekke'nin fethinden önce her namaz için abdest almak farziyeti diye bir farziyet söz konusu değil diyor. Enel farda farziyet lem yekun qablel fethili kulli salatın. Fethihten önce her namaz için şart değildi. E, Felemme kana yevmul fethi atladım yoksa pardon atladım galiba fe inqila eğer denese ki denese ki fakad rava muslinun Han yani da Tebnil Husayb Müslim bu kişiden rivayet etmiştir ki en-ne sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kana yetavvada li salatin her namaz için abdest alıyordu böyle bir rivayet var e ve lemma kana fethi e, fetih günü geldiğinde yani Mekke fethedildiği günde ise salla as Birkaç namazını kıldı, bir odun, Ve mesha ale kufeyi aynı zamanda mestlerinin üzerine de mesetti. Peygamberimiz bunları yapınca arkadaşlar, fakale Ömer radıyallahu Ömer Hazreti Ömer görüyor diyor ki, lakat sanateliyeme şeyen lemtakuntasına oğum. Sen diyor, yarasullah, bugün daha önce yapmadığım bir şey yaptın. Her zaman yapmadın bir şey yaptın. Neden acaba diyor Hazreti Ömer fakale yani acaba sen yani yarasulara unuttun mu bir an bir karışıklık mı oldu tam diye soruyor e, fakale diyor ki Peygamberimiz Amden ya sanatı Ey Ömer bile bile yaptım ben diyor Peygamberimiz ben bilerek yaptım e, şimdi diyor ki falim asa alehu eğer her namaz için abdest farz olmasaydı ve peygamberimiz burada bu anlayışı yıkmamış olsaydı o zaman neden Ömer soruyor peygambere? Niye soruyor? فَلِمَ سَأَلَّهُ عُمَرُوا وَاَسْتَفْهَمَهُ Neden anlamaya çalışıyor peki? yani Demek ki farz ki farz idi ki peygamberimiz bugün farklı bir şey yapınca Hz. Ömer hemen müdahale etti. Öyle olması gerekmez mi diye sorarsanız قِلَ اللَّهُ bunu soran kişiye biz deriz ki inna mes'alehu hayır öyle değil diyor öyle değil. Hazreti Ömer bunu peygamberimize sordu. Niçin li muhalafati adatehu e, mundu salati bi Haybere? Çünkü diyor ki peygamberimiz Hayber'deki o olaydan beri Hayber'deki o sahabe takılmıştı ya o zamandan beri böyle yapmıyordu. Şimdi ikinci kez yapınca Ömer sordu niye yaptı? ondan dolayı yoksa farz olduğu için değil. Yine de tabii ki bizim müfessirlerimizin böyle çok güzel bir e, şeyleri vardı. Anlayışları vardır. Bir bilgiyi verirler. Ark arkasından derler ki Allah-u Alem. Yine de tabii ki en doğrusunu kim bilir? Allah bilir. Son olarak bir rivayet okuyup bitirelim arkadaşlar. وَرَوَا اَتْتِرْمِذ۪يُّ e, Tirmizi rivayet etmiştir bu hadisi. Kimden? Enes'in. An Enes'ten Anas galiba biraz evvelki Enes'in rivayeti demişti. Ya, aşağıda gelecek. Şimdi geliyor. Ne rivayet etmiştir bizi? Enne sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Kâne ye tavaddaul kulli salatin Her namaz için abdest alıyordu. Tahira ne ya Tahir? İster abdestli olsun ister, ister abdestsiz olsun her namaza kalkışta abdest alırdı. Kâle Hümeydun Fal diyor ki Kutlü Enes'in Enes'e dedim Wa keyfe kuntum tasna'un Ey Enes, peki siz ne yapıyordunuz? Peygamber her namaza kalkışta ister abdestli olsun ister olmasın ne yapıyordu? Abdest alıyordu. Peki siz ne yapıyordunuz? Wa keyfe kuntum tasna'un entum? Siz ne yapıyordunuz ey Enes diyor? Ala Enes diyor ki kunna netavaddu otur an biz öyle yapmıyorduk. Bir adresle, bir adres alıyorduk ve o adresimizle bir sürü namazımızı kılıyorduk. Bu hadiste nasıl bir hadis arkadaşlar? hadisun, hasanun, sahihan. Bu da sahih bir hadistir. Hasan sahih bir hadistir demiş müfessirimiz. Dolayısıyla biraz evvel demişti ya. Enes diyor ki Hocam numaralar geçti. Maksadı neydi? Ne demek? Anlamadım. Hocam numaralar dipnot. Ha bu, bu, bu numaralar bu üç onlar dipnot. Evet Ayşe ara anlamıştır. Şeyma sen de anla. Yani bak iki, üç bunlar dipnot. Yani bu metnin altında orada açıklama var. Ama tabii biz onları almadık buraya. Ayşe ara çok güzel tespiti Dipnot. Arkadaşlar böylece gördük ki evet peygamberimiz yani bu rivayetlere göre her namaz için abdest almış ama bunu farz olduğu için yapmamış. Ee, Sahabe-i kiramın bir kısmı böyle yapmış ama farz olduğu için yapmamış. Anas bin Malik gibi bazı sahabiler de böyle yapmamışlar. Onlar da bir abdestle birkaç namaz kırmışlar. Çünkü onlara göre bu ayet bu anlama gelmiyordu. Peki kime göre bu ayet bu anlama geldi? Bunu unutmayın bir büyük sahabi vardı ona göre bu ayet bu anlama geliyordu o her namaza kalktığında abdest alıyordu ve bu ayeti okuyordu. Kimdi o büyük sahabi? Çabuk cevap verin ve bu olsun. Hazreti Ali. Tamam. Peki. O zaman konu anlaşılmıştır. Ee, i̇nşallah yanılmıyorum. Anladınız değil mi arkadaşlar? Soruma da doğru cevap verdin. Anlamışsınızdır. Ee, böylece dersimizi bitiriyoruz. E, Salı günü inşallah e, tekrar buluşacağız. E, bir yandan vizelerimiz olacak. Bir yandan da akşamlar derslerimizi yapacağız. Aksi takdirde yetişmeyecek çünkü e, seçimlerden dolayı biraz belia alındı. E, o yüzden haftaya vizeler varken de dersleri yapacağız. Salı günü inşallah yeniden bir arada oluruz. O zamana kadar Allah'a emanet olun. E, Geceniz mübarek olsun arkadaşlar